de başlayan vahiy süreci 23 yıllık bir zaman dilimine yayılmış. Bu süreçte iman, ibadet, sosyal hayat, ahlak gibi yaşamın her sahasını düzenleyen ayetler nazil olmuş ve Resul-i Ekrem'in vefatından önce Kur'an-ı Kerim son halini almıştır. Sevgili Peygamberimizin hayatını Mekke Dönemi ve Medine Dönemi şeklinde iki kısımda değerlendirdiğimiz gibi Kur'an'daki sureleri de Mekki ve Medeni sureler olarak ikili bir tasnifle ele alıyoruz. Fakat bu tasnif sadece zamansal veya mekansal bir durumu göstermekten daha öte bir anlam ifade ediyor. Mekki ve Medeni olarak ayrılan surelerin her birinin kendine has karakteri, muhtevası ve anlam dünyası var. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmak, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında bize büyük katkılar sağlıyor. Kur'an vahyinin ilk dönemlerine gidiyoruz bu akşam. Konumuz Mekki Surelerin tahlili. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Tefsir Ana Bilim dalı, doktor öğretim üyesi Hadiye Ünsal. Düşüncenin özü başlıyor. Hadi hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum Nasıl sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler siz de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim elhamdülillah. Bu akşam sizinle Mekki sureleri konuşacağız inşallah. Hocam Kur'an-ı Kerim'deki surelere baktığımızda biz bunların çeşitli şekillerde sınıflandırılmaya tabi tutulduğunu görüyoruz farklı farklı isimlerle anıldığını görüyoruz. Örneğin Fatiha suresinden sonra gelen yedi uzun sureye bir seb-ü yedi uzun sure adını veriyoruz. Yine aynı şekilde ha-mim harfleriyle başlayan surelerin ortak bir ismi olarak Havamim vamim şeklinde isimlendirildiğini görüyoruz. Aynı şekilde felak ve nas surelerinin muavizetein iki koruyan şeklinde isimlendirildiğini görüyoruz. Yani sureler çeşitli şekillerde uzunluk ve kısalıklarına göre şekilsel özelliklerine göre veya muhtevasına göre bir takım isimlerle anılıyorlar. Bunları da daha çok biz Peygamber Efendimiz'in hadislerinden ya çıkarımlarla e, karşılaşıyoruz e, ya da e, tesircilerin e, bu konuda araştırma yapayan kişilerin e, taksimlerine şahit oluyoruz. Ama en çok hepimizin aşina olduğu bir tasnif var Mekki ve Medeni Sureler. Bugün Mekki Sureler bağlamında konuşacağız ama Mekki ve Medeni Sure ayrımını e, neye göre yapıyoruz? Önce bunların e, sınıflandırılması üzerinde bir konuşalım isterseniz. Teşekkür ediyorum. Önce şuradan başlayalım isterseniz. Kur'an-ı Kerim Mekke'de vahyedilmeye başlıyor 610 yılında ve Peygamber Efendimizin vefatının gerçekleştiği 632 yılına kadar devam ediyor nüzulü. Ve bu süreç yaklaşık 23 yıl kadar sürüyor. Hatta ilk 13 yılı Mekke'de, son 10 yılı Medine'de şeklinde tasnif ediliyor. Tabi bu rakamlar yaklaşık kesin değil, ay yıla göre değişebiliyor çünkü. Miladi yıl. Ee, evet, ardından. evet. Ee, bir de takvimdeki nesi gibi uygulamaları da göz önünde bulundurduğumuzda değişebiliyor. Fakat yaklaşık takribi rakam olarak 13 yılı Mekke'de, son 10 yılı Medine'de diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim e, biliyor bildiğimiz gibi ilk dört halife döneminde cam edilip istinsah ediliyor, çoğaltılıyor ve farklı beldelere gönderiliyor bu çoğaltılan Musaf. Nüzül e, sırasına göre denilen bir e, sıralama var ama elimizdeki Musaf'taki tertip Musaf sırası. E, doğal olarak konu direkt e, Mekki ve medeniyelikle ilgili oluyor bu çerçevede. Tabii son zamanlarda çok yaygın nüzül sırasına göre meal okuma ya da nüzül sırasına göre tefsir yazma çalışmalar. epey bu tarz çalışmalar telif ediliyor yaygın meallerin yanı sıra. Bu çerçevede tam nedir mekiilik medenilik belki buna değinmemiz gerekiyor bizim. Bu belirlemeyi Evet bu belirlemeyi yapıyoruz? neye göre yapıyoruz? ulûm Kur'an kaynaklarımızda e, bu tarz ayrımlara yer veriliyor. Ve bunların mesela en önemlisi Suyuti'nin El-İtkan fi ulûm Kur'an adlı eseri 911 Hicri Vefat Tarihi yani Hicri 10. yüzyıl. E, kaynaklarımızda Mekki ve medeninin ne anlama geldiğine dair 3 ayrı kriter söz konusu. Mekana göre, muhataba göre ve zamana göre tanımlar şekillenmiş. Mesela mekana göre tanımlayanlar, Mekkelilere hitap ediyorsa ayet Mekkidir. Medinelere hitap ediyorsa Medenidir. Buna bir takım örnekler de veriliyor kaynaklarımızda. Mesela ya eyü'nnas diye başlayan, ey insanlar hitabıyla başlayan ayetler Mekki. Ya eyü'llezine âmenû hitabıyla başlayan ayetler Medeni, iman edenler. Çünkü Medine'de Müslüman nüfus Mekke'ye nazaran daha e, hacimli bir sayı olarak yükseliyor. Yani Mekke'de bildiğimiz kadarıyla o kadar e, 13 yıllık bir dönem olmasına rağmen maksimum 200'ü geçmediği söyleniyor kaynaklarımızda. İnanan kesimle ilgili olarak. O yüzden ey insanlar şeklinde müşriklere yönelik bir hitap vardır deniyor. Fıkıh e, usulü eserlerinde mesela. Bununla birlikte bir de e, mekan kriteri var. Mekke'de nazil olan ayetler. Mekki Medine'de nazil olan ayetler. Medeni diye fakat bu her iki tanımda çok fazla öne çıkmamış. En fazla zaman kriterinin e, yapıldığı tanım öne çıkıyor. O da e, zamanı hicret olarak kabul ediyor. Hicretten önce inen ayetler Mekki, hicretten sonra inen ayetlerse Medenidir şeklinde. Çünkü Mekki Medeni ayrımı e, bu bu ilk ve son yıllarda inen muhtevayı, içeriği, üslubu ciddi anlamda belirliyor. O yüzden biz de zaman kriterinin daha esaslı olduğunu fakat sadece tek bir kriterinde bütün manayı etrafını cami bir şekilde vermeyeceği kanaatindeyiz. Şümüllü değil yani bu tanımlar. Evet genel olarak evet, bu şekilde ha. Bir de belki bu çerçevede şuna değinmemiz gerekiyor. Mekki hangi sureler Mekki'dir, hangi sureler Medenidir? Çünkü... Yine Mekke döneminde özellikle ilk yıllarda sureler kısa ve hacimle gerek ibadetlerde okunması, gerek surelerin kısa ve e, hacimsiz olması e, Medine'deki nazir olan surelere göre e, sıralamasını daha net bir şekilde e, bilebiliyoruz. Ama Medine'de inenler söz gelimi e, Medeni Bakara suresi örne örneğinden gidecek olursak. Yaklaşık 10 yılda e, nazil olduğunu biliyoruz ve Bakara Suresi nazil olurken diğer taraftan Ali İmran nazil oluyor, söz gelimi Ahzap nazil oluyor. Orada da ayetlerin işte mi, tevkifi mi olduğu gibi meseleler bizim kaynaklarımızda tartışılmış. Fakat e, yine geleneğimizde bizim nüzul sıralamaları da var. Mesela e, sahabeden gelen listeler var. Hazreti Ali'den gelen 3 liste var. Hazreti Osman'a nispet edilen bir liste var e, fakat bu liste biraz sıkıntılı Hazreti Osman'a nispet edilmesi. Bir de bunun yanında İbni Abbas'a, Abdullah İbni Abbas'a nispet edilen 7 listeye ulaştım ben. E, ve bizim geleneğimizde de 30'u aşkın nüzür listesi var sıralamalarla ilgili olarak. Evet hocam Mekki ve Medeniye şeklinde genel olarak bir ayrımın hı hı. E, zamansal olarak daha çok tercih edildiğini söyledik. Bu ayrımın çok önemsendiğini görüyoruz biz. Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda baktığımızda surelerin başında yer alan o tesipli ayrı sure isimlerinin belirtildiği bölmelerde özellikle Mekki mi medeni mi olduğunun vurgulandığını görüyoruz işte Suretü Meryem Mekkiyetün Suretül Maide Medeniyetün bu vurguyu burada mutlaka yapıyorlar aynı şekilde meallerin girişinde de bu bilginin verildiğini görüyoruz tefsircilerin de bu konuya özellikle hassasiyet gösterdiğini görüyoruz bu Mekki medeni şeklindeki ayrım neden bu kadar önemli bizim için? Evet, önce şunu söyleyebiliriz. İslam ilim geleneğinde alimlerimiz Kur'an ayetlerinin anlaşılması ve yorumlamasına İslam tarihinin ilk evrelerinden itibaren ciddi anlamda ehemmiyet vermişler. Ve Kur'an-ı Kerim ayetleri tarihsel süreç içerisinde fıkhi, lugavi, batıni, iştihadi birçok farklı geleneğe, işare, farklı geleneğe konu olmuş bu bakımdan. Ve İslam alimleri ayetleri tefsir ederken Anlamaya ve yorumlamaya çalışırken bir takım tarih bilgilerinden de, rivayetlerinden de istifade etmişler. Mesela bunlardan birisi Mekki Medeni, bir diğeri Esbab-ül Üzül, mesela bir diğeri Nasih-Mensuh ilmi. Çünkü her üçü de ayetlerin nüzül tarihini, dönemini bilmemizi gerektiriyor. Bağlamıyor. Ve doğal olarak da ayetlerin bağlamsal anlamına yani nüzül ortamında ifade ettiği anlama bizi ulaştırmada bir kolaylık sağlıyor. Bu bakımdan Mekki'lik ve medenilik gibi ölçütler çok çok önemli. Bir de Hazreti Peygamber'in e, siretinin merhalelerini tespit etmemiz bakımından önemli. Yani şu cümleyi e, muhakkak söylemeliyiz. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in siretinden ve sünnetinden bağımsız olarak anlaşılmaz. Ve e, hiç şüphesiz onun hayatının geçirdiği evrelerindeki belli başlı hadiselerde e, ismen zikredilmese de söz gelimi savaşlar orada bahsedilir. E, atıflar suredim, var, en azından. Atıflar vardır. O açıdan Mekki ve medeni ilmi Hazreti Peygamber'in siretinin e, merhalelerine bizi götürür ve ayetlerin nüzul ortamını hangi dönemde indiğini, hangi tarihi bağlamda e, indiğini tespit etmemiz bakımından çok önemlidir. Bir de bunun yanında e, Mekki'lik ve Medeniylik Kur'an kelimelerinin anlamının tespit edilmesi noktasında da önemli. Hatta biz bunları tefsir dersinde semantik başlığı altında ele alırız. E, Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin anlam alanlarını tespit etme bakımından. E, çünkü Belli bir kelime Mekke döneminde de geçebilir, Medine döneminde de geçebilir. Fakat anlam daralmasına veya anlam genişlemesine uğramış olabilir. Keza yine biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'deki kullanılan kelimeler, İslam öncesi Arap toplumunda da kullanılan kelimelerdir Ben bu konuda bir örnek vermek isterim. Fısık kelimesi İslam öncesi Arap toplumunda da kullanılıyor. Mekki surelerde geçiyor, Medeni surelerde geçiyor ve Peygamber Efendimizin vefatından sonra da günlük hayatta kullanılan bir kelime. Fakat kelimenin anlam haritasını çizdiğimizde çok farklı kaymaları, daralmaları, genişlemeleri oluyor. Söz kelime, İslam öncesi dönemde kelime sade bir e, ayrılma, çıkma gibi bir anlam taşırken Mekki surelerde müşriklerle ilgili olarak kullanılıyor. Yani müşriklerin e, iman dairesinden çıkması, e, Allah'a imandan ayrılması veya o yaklaşmaması gibi muhatabının Daha özel müşrik, evet, müşriklerle kullanıldığı bağlamda görüyoruz. Fakat medeni surelerde artık müminlerin müminlerle ilgili de kullanılıyor füsuk anlamında. Mesela kelime bir anlam genişlemesi yaşıyor. İlginçtir kelime, mürteki bir İslam peygamber efendimizin vefatından sonra Mürteki bir kebire yani büyük günah meselesiyle ilgili olarak kullanılmaya başlanıyor. Böylece günahkar anlamında kullanılmaya başlıyor. Yani kelimenin birlikte geçtiği muhatap bir taraftan müşrik iken İslam öncesi dönemde nötr bir anlama sahipken daha sonra müminleri de kendi içerisine alan bir kapsama göre genişleyebiliyor. Biz bazı kelimeleri tasavvufun ve fıkıh terminolojinin çok fazla Kullandığı bazı kelimelerde de bir takım anlam genişlemesi ve anlam daralması da görüyoruz. Mesela Mekki medeni ayrımı bu kelimelerin e, nazil olduğu tarihte hangi anlama geldiğini tespit etmemiz bakımından çok önemli. Bir örnek daha vermek isterim bu konuda. Bizim ee, yorumlarımızı büyük hı, ölçüde evet, etkiliyor. Çok da bilinen bir örnektir. Hatta Feveylül Musalli'nin evet. e, meşhurdur e, namaz kılanların haline şeklinde. Hatta e, Sure Mekki'dir baştan sona. Fakat İslam alimleri oradaki e, salatı, namaz, ibadet anlamında namaz şeklinde algıladıkları için fe kifai takibi yedatıdır. Fe yedatından bölüp sureyi Medine'ye yapmışlar. Çünkü Medine'de sure bir ibadet içeriğin, içeriğiyle daha çok karşımıza çıkıyor. Ama Mekke'de daha ziyade şirkten e, ayrılma. Yani tevhide vurgusu bağlamında kelime karşımıza çıkıyor. Ama salat kelimesini biz fıkhi terminolojinin bize çizdiği ölçüde anladığımız için Kur'an-ı Kerim'deki gerek ilk inen surelerde gerek daha sonra inen surelerde kelimeyi namaz olarak anlama gibi bir e, yönelime gidiyoruz. Ama mekki medeni ilmi bize bu bağlamsal anlama yakınlaştırıyor. Belki son örnek verebilirim e, bu konuda. O da tasavvufun çok fazla e, tamam. yararlandığı bir kelime. Takva kelimesi. Yani ben e, Elif hocam çok takvalı dediğim zaman dindarlık düzeyi e, veya dünli iyileşmeden uzak, dindarlık düzeyi yüksek bir e, şahsiyet olarak anlaşılır. Bugün bu kelimeyi kullanmam. Evet. Fakat Mekki surelerde çok fazla geçen bir kelimedir takva. Orada ise şirkten sıkınmak şeklinde bir anlam alanı var. Fakat kelime Mekke'den Medine'ye doğru artık dindarlığın genişliyor, e, genişliyor ve e, farklı boyutlarına da işaret eder hale geliyor. Tabii biz bunları özellikle müfessirlerden istifade yararlanarak öğreniyoruz. Bu bağlamda Mukatil bin Süleyman'ı zikretmemiz gerekiyor. Tabeli'yi yani. zikretmemiz gerekiyor. Tabii Mukatil bin Süleyman'ın vefat tarihi Hicri 150, Miladi 767, Tabeli, Hicri 310, sonra. Hı, Miladi 923 bu bağlamda önemli müellifler. Evet. Hocam Mekki surelere baktığımızda e, bunların bazı şekilsel özellikleri açısından da farklılıklar içerdiğini görüyor muyuz? Mesela e, surelerde dikkatimizi çeken unsurlar oluyor. E, diyelim ki Hud suresi Mekki bir sure olarak biliyoruz. Elif, Lam, Ra şeklinde hurufu mukatta dediğimiz harflerle başlıyor. E, ya da uzunluklarına, kısalıklarına göre e, Mekki ve medeni ayrımında gözüme çarpan, e, özellikle gözümüze çarpan hususlar var mı? Evet arkadaşlar. E Mekki surelerin ve medeni surelerin belli bir takım şekil özellikleri elbette ki var. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arap dilinin veya şiirinin önde olduğu bir topluma nazil Belagat. oldu. Hı hı. Bu çerçevede hatta bir takım şiirlerin yazıldığı, belli bir takım panayırlarda asıldığı, okunduğu yarışmaların olduğundan da söz ediyor kaynaklarımız. Özellikle ilk nazil olan surelerdeki en bariz özellik kısa olmaları, uzunluklarının kısa olması ve kısa olmakla birlikte fesahat ve belagat değerlerinin de çok yüksek sureler olması en önemli özelliklerinden birisi. Hatta Mekke döneminde önde gelen bir müşrik var Velid bin Muhire adında. Şöyle bir ifadesi var kendisinin. Arap dilinin recizini, kasidesini benden iyi bilen yoktur ama Muhammed'in getirdiği bu vahiy demiyor ama vahiler biz öyle diyeyim Hazreti Peygamber'in okuduğu vahiler ona inan vahilerin içeriğinin, üslubunun Arap şiirine hiç benzemediğini ifade ediyor bu çerçevede. Bu ifadenin geçtiği yer kaynaklarımızda bize bildiriliyor. Bununla birlikte dedik ya hani fesahat ve belagat özellikleri yüksek diye. Bu sorularda bir de e, seci yönünün olduğunu biz biliyoruz Mekki dönemde nazir olan surelerin. Peki nedir seci? E, seci şu demek, Kur'an-ı Kerim'deki surelerin son harflerinin, ayetlerin son harflerinin birbiriyle uyumu, fasılalardaki uyum çok fazla olması. Yani anlamasanız da sizi çok farklı bir atmosfere götürmesi veyahut da. Çünkü muhtevadaki sertliği, yumuşaklığı size anlamadığınız dilde hissettiriyor. Yani tepbet derken orada bir sert bir Sertlik. ifadenin olduğunu hissedebiliyorsunuz. Evet. Ya da rahman derken o kelimenin şefkatini, hissedebiliyorsunuz siz e, Arap dilinin bu anlamda, Kur'an-ı Kerim'in böyle de bir e, yönünün olduğunu söyleyebiliriz. Mekke döneminde nazir olan surelerin bir diğer şekil özelliği, yeminler e, yeminlerde karşımıza çıkıyor. E, keza yeminler, İslam öncesi dönemde de e, kullanılan bir üsrup tarzı. Kur'an-ı Kerim'de de kullanıldığı zaman özellikle yeminlerden sonra gelen ifadelere dikkat çekiliyor. Yeminlerin kullanılmasıyla. Yani amaç yeminden sonraki Cevaba dikkat çekmek. Bu cevapları da biz ıı, üst üste getirip baktığımızda ya bir ortak ıı, değer üzerinden yemin ediliyor ıı, veyahut da Hazreti Peygamber'in ıı, muhakkak Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğu, Kur'an-ı Kerim'inde Allah'ın vahyi olduğuna ıı, vurgu yapan içeriğe sahip ıı, bu surelerdeki ifadeler, yemindeki... Inanç temel inanç esaslarını. Evet, aha. Bunun yanında bir de Mekke döneminde nazir olan surelerde e, secde ayetlerini biz çok fazla görüyoruz. E, secde ayetlerinin yer aldığı çoğunluğu Mekke döneminde nazir olan e, ayetler. Bunun da sebebi Mekke dönemindeki temel sorun tevhid. Çünkü bir e, inanmaya karşı bir dirençle karşı karşıya kalınıyor bu dönemde. Öyle olunca başkasına değil yegane Allah'a boyun eğme, secde boyun eğme anlamında bu dönemde e, secde ile ilgili ayetlerde e, yer alıyor. Bir başka bir özellik olarak da kella lafzının zikredildiği surelerin çoğu Mekkii surelerdir. Ve bu ayetlerin bağlamsal anlamına baktığımız zaman da bir öncekine veyahut da oradaki bir hadiseye yo şeklinde bir tehdit, bir uyarı, hayır o şekilde değil tarzında bir anlam içeriyor. Yine bu kelime de hep e, çoğunluk olarak Mekkii surelerde geçiyor. Evet, dil, üslup ve şekilsel özellikler açısından birçok farklılığından bahsettiniz. E, Mekki surelerde muhteva açısından nasıl farklılıklar var? Biraz da ona bakalım. Bazı surelerde e, tek bir tema işlenirken bazı daha uzun sureler e, bağlamında çok fazla temanın işlendiğini biz surelerde görüyoruz. Hı hı. Mekki sureler üzerinde konuşacak olursak muhteva açısından, ana temalar açısından nasıl farklılıklar görüyoruz? Belki buradan şöyle başlayabiliriz bu ifadenize. Kur'an-ı Kerim'deki surelerle ilgili bir takım ayrımlar yapılmış dedik geleneğimizde sahabe döneminden itibaren. Bir takım nüzul listelerinden bahsettim az önce de. Nüzul listelerine baktığımız zaman yaklaşık 85 ya da 87 ya da 80 küsür surenin Mekke döneminde nazil olduğunu 25, 27, 29 değişiyor bu rakamlar. Çünkü bize bu konuda sahabeden ve Hazreti Peygamber'den gelen kesin, net rivayetler söz konusu değil. Bir de Mekki surelerin içerisinde medeni ayetler olabiliyor. Medeni surelerin içerisinde Mekki ayetler olabiliyor. Öyle olunca Ayrı surelerimizin evet, çok çok zorlaşıyor. Çünkü Mekke döneminde nazir olan ayetlerin nüzül tarihini belirlemek de çok zor sebebi ise bize o dönemle alakalı çok fazla bilginin gelmemesi. Ama Medine dönemi biraz daha farklı. Müslümanların sayısının daha artmasıyla birlikte. bir toplum evet, var. Müslümanların da sayısının da vardır. fazlalaşmasıyla birlikte. Biz Medine dönemini daha net tarihlendirebiliyoruz. Mekke dönemini kıyasla. Şöyle düşünebiliriz. 85 sure var. Takriben diyelim biz. Ya da 87 sure var. Muhakkak Konu ve muhtevası da onlarcadır, yüzlercedir şeklinde aklımıza gelebilir. Ama öyle değil, gerçek öyle değil. Baktığınız zaman, okuduğunuz zaman oradaki tefsir. Tabii bu okumamız bizim ayet meallerini okumamız şeklinde olmamalı. Muhakkak tefsir kaynaklarını, Peygamber Efendimizin siyer kaynaklarından da o kaynaklarda müracaat etmemiz gerekiyor, bağlamsal anlamı tam bir şekilde çıkarabilmemiz Birinci için. Kaynaklara bir arada. Evet. Yani karşılaştırmalı okumalar yaptığımız zaman bu dönemde birkaç konunun merkezde olduğunu görüyoruz. Bunlar da usulü selase şeklinde isimlendirilen tevhid, nübüvvet, meat, ahiret. E, ahiret, evet, meat anlamında. Ve bir de sosyal adalet konusunun Mekki surelerde çok fazla işlendiğine şahit oluyoruz. Ve şöyle de bir durum var. Öyle ki bu konular birbirinin içerisine geçmiş şekilde. Yani öldükten sonra dirilişe inanmak sizin burada dünyevileşmenize izin vermeyecek. İstenilen bu yani. Mümin kimlik nasıl inşa ediliyor derseniz Mekki surelerde Allah'a inanan, ahirete inanan ama... Peygamber'e inanan fakat bu ahirete olan inancı onu dünyevileştirmeyecek. Çok ciddi anlamda sosyal adalet vurgusu var Mekki surelerde. Bunun yanında bu dönemde tabii ki temel ahlaki değerleri de vurgu yapılıyor. En fazla vurgulanan meselelerden birisi infak ve infak konusu henüz daha sınırlandırılmamış. Normalde biz biliyorsunuz zekatla birlikte ne kadar servete ne kadar verilmesi gerekir kesin bir şekilde tayin ediliyor e, ayet ayetin nazil olmasından sonra ama Mekki surelerde infakın sınırı yok. Yani o bu bağlamda Hazreti Hatice ve Hazreti Bekir'in hani bütün servetlerini fedakarlık. E, fedakarlık yapmaları sizin dediğiniz gibi önem arz ediyor. Ve yine bu dönemde vurgulanan diğer bir konu ise Sabır, sabır meselesi, sabret meselesi, Peygamber Efendimiz'e bir yönelik bir hitap olarak. Fakat biz sabır denince genelde katlanmak e, şeklinde bir, bir pasif bir hali anlıyoruz. Orada ise diren, yani sana yapılan bu zulümden geri adım atma, iddiandan geri adım atma şeklinde boyun bir boyun eğme gibi bir anlamı var. Yine Mekke döneminde anne babaya itaat anne babanın önemi çok vurgulanıyor. Mesela bağlamsal anlamına baktığımız zaman ilginç bir resimle karşı karşıya kalıyoruz. Bazı müşriklerin yani Muhammed sen nasıl bir şahısın ki getirdiğin bu iddianla bizi evlatlarımızdan ailemizden evlatlarımızı anne babasından ayırdın gibi ama ayetlerde anne babaya itaatin vurgulanması tabii ki şirk olarak değil bu itaat. Yani Evladın i̇man ailesinden, evet iman noktasında değil diğer noktalarda e, bu şekilde anne babanın vurgulanması da önem arz ediyor e, Mekki dönemde nazir olan surelerde. Mesela yine e, bu dönemde nazir olan surelerde Allahü Teala'nın isimleri e, zikrediliyor. Ve bu isimler zikredilirken tevhid inancı çerçevesinde mesela İhlas suresini düşünelim, Ehad, e, Samet ve bir takım sıfatlarla yani bütün vurgu e, gerek Felak suresinde olsun, gerek Nas suresinde olsun, İhlas suresinde veya Fatiha suresinde alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir derken yani bütün e, boyun eğme e, ona ibadet etme tevhid denilen şey başka bir takım varlıklara değil Allah'a boyun eğmedir, onun emirlerine yasaklarına bu bağlamda tevhid e, epey vurgulanıyor. Fakat tevhidin vurgusu Mekke döneminde nazir olan surelerde Allah kelimesiyle değil, Rab kelimesiyle karşımıza çıkıyor. Erken dönem Mekki surelerdeki Rab kelimesi bağlamında, belki buradan harekette yeniden sosyal adalet meselesine dönecek olursak, az önce de dedim ya, tevhid, ahirete inanış ve sosyal adalet, bunların her birisi iç içe geçmiş bir halde. Ve o dönemdeki, yani ilk nazir olan surelerde, müşriklerin, ahirete inanmaması, varlık sahnesini sadece dünyadan ibaret görmesi kınanırken, diğer çerçevede onların e, servet biriktirmeleri, çok fazla e, servetlerini sevmeleri eleştiriliyor. E, fakat muhatap bu ayetlerde müşrikler. Söz gelimi e, Hümeze suresinde, يَحْسَبُ bu مَا لَهُ اَخْلَدَهُ şeklinde bir ayet yer alıyor. Yani mal mülk biriktirmeyi çok sever. Malı mülkü kendilerini ebedi kılacak sanır. Yuhip bunelme, hubben ceme. Evet. Bu benzeri ayetler keza yine Ma'un suresinde yetimlere yapılan yardımların gerçekleşmemesi şeklinde bir eleştiri vardır. Yine benzer şekilde Fecr suresinde Yani onlar yetimlere göz kulak olmuyorlar, yetimleri sevindirmiyorlar şeklinde o kibirli olan ve bu kibrini Allah'a karşı inanmama, Kuluna karşı da sosyal adaleti ve yardımlaşmayı gözetmeme şeklinde bir eleştiriyle karşı karşıyayız Mekki surelerde. Toplumda baskın olan sıkıntılara da temas evet. eden bir yaklaşım. Yani derimiz. tamamen toplumun içine dokunan bir yönü var. Özellikle sosyal adalet kısmının. Bir de şuraya vurgu yapmak istiyorum ben bu noktada. Bu ayetler ilk etapta müşrik yani ayetlerin... Hümeze suresinin veya Tekasür suresinin bir bütün olarak bağlamsal anlamını ele aldığımız zaman muhatap karşımıza müşrik olarak çıkıyor. Yani Mekke döneminde inanmayan insanların özelliği olarak anlatılıyor. Servet biriktirmek, yetimlere ikram etmemek, yardım etmemek gibi özellikler. Fakat bu dünya malına düşkünlük, dünyayı sevme, servet biriktirmeyi sevme hepimizin özelliği. Ama burada Kur'an'da eleştirilen özellik müşriğin özelliği olarak anlatılıyor. Yani bu özelliğin bir müminde asla bulunmaması gerekiyor. İman bu etmek neleri de beraberinde getiriyor aslında evet. bunlara da temas Hı -hı. etmiş oluyor. Çünkü oradaki müşrik ahirete inanmıyor. Ama müminler bunu ahirete inanarak yapıyor. Halbuki e, ölüm varlık sahnesinden bir çekiliş değil, bir bitiş değil. İnancımıza göre yeni bir başlangıç ve bu başlangıçtan sonra da dünyadaki yapıp ettiklerimizden sorgulanacağımıza inanıyoruz. Ama buna rağmen inanmamıza rağmen eğer servet biriktirmek, mal mülk sevgisi bu kadar yüksekse bu özellikler Kur'an-ı Kerim'de kınanıyor ve müşriklerin özelliği olarak kınanıyor. İmanlısınız evet. sorgulayın gibi bir belki de burası evet belki. buraya vurgu yapmak lazım. Bir de Mekke döneminde e, meat dedik, ahiretle ilgili ayetler çok fazla yer alıyor dedik. Ahiret, kıyamet, hesap, cennet, cehennem e, muhtevalı ayetler çok fazla yer alıyor. E, fakat şöyle de bir durum var, ayetleri biz üst üste koyduğumuz zaman yani ahiretle ilgili ayetler e, ne kadardır dediğimiz zaman epey bir yekun tutsa da mana ve muhteva olarak muhakkak e, diriltileceğimiz, ve yapıp ettiklerimizin yanımıza kalmayacağı bu çerçevede günün birinde hesaba çekileceğimiz vurgulanıyor. Çok fazla detaya girilmiyor. Yani ayrıntılar evet. Hı -hı. üzerinde durulmuyor. Çok fazla detaya girilmiyor bu dönemde. Evet. Ve muhteva çerçevesinde belki şunu da değinmemiz gerekiyor. Mekke dönemindeki muhteva, üslup ve muhteva ilk yıllarda çok sert değil müşriklere karşı. Müşriklerin direncine karşı ayetlerdeki anlam sertleşmeye başlıyor. Ve yine ilk nazir olan surelerde ortak değerlere yani o toplumun mütearifesinde gerek müşriklerce, gerek ehli kitapça, gerek Müslümanlarca önemli sayılacak ortak değerlere de vurgu yapılıyor. Ne gibi? وَهَزَلْ beledil emin gibi mesela Mekke burada vurgulanıyor veya da Ficir suresinde ''Ve velidin ve me şeklinde bir ayet yer alıyor. ''Valid ve e, velet kelimeleri. Klasik tefsirlerde bu kelimelerden kastedilen kimselerin Hz. İbrahim ve Hz. İsmail olduğu söyleniyor. Keza yine Kabe ortak bir der. E, müşrikler içinde hac ibadetlerini yerine getirdikleri bir ortak evet. der. Yine ardından e, burası müminlerin kıblesi de olacak. O anlamda Hz. İbrahim'e yönelik vurgular, Kabe'ye yönelik vurgular ortak değerler olması bakımından önemli. Çünkü Hz. İbrahim özellikle gerek Yahudilerin, gerek Hristiyanların, gerek Müşriklerin, gerekse Müslümanların bir ata Kürtü olarak gördükleri şahsiyet. Ama tabi Kur'an'ı Kerim eleştirecek o Hristiyan değildi, Yahudi değildi şeklinde. Hanif Ortak değerlere vurgu var ama yanlış evet. yanlışa giden zihniyetleri hı hı. toparlayıcıda bir söylemler var. Kesinlikle. Özellikle şirke gidiyorsa konu şirkten muhakkak oraya bir eleştiri söz konusu. Tevhid vurgusu mevcut fakat ilk surelerde müşrikler çok sert bir dille eleştirilmiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de onların putlarına alaycı şekilde davranmayın mealinde bir ayet yer alıyor. Yoksa onlar Yoksa da, onlar da sizin, Allah sizin, hı hı, sizinle benzer bir Allah tavır sergileyebilirler diye. Evet. O açıdan üstübü da e, sertliğin üstübükteki sertliğinde izlediğimiz zaman kronolojik olarak müşriklerin direncinin artmasıyla üstübükteki sertliğinde arttığını söyleyebiliriz bu çerçevede. Temel inanç esaslarını yerleştiren aynı zamanda bir Müslüman kimliği, üslubu kazandıran e, vurgular görüyoruz ayetlerde o halde. E, hocam e, o dönemin ayetlerini incelerken biraz önce de temas etmiştik. Hazreti Peygamber'in hayatına bu diğer kaynaklara vakıf olmanın gerektiğini. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ve sahabe yaşantısıyla o günkü toplumla çok iç içe geçmiş bir anlatım var Kur'an-ı Kerim'de. E, ayetlere baktığımız Mesela o dönem insanların çok sorduğu soruların ayetlerde cevaplandırıldığını görüyoruz. Özellikle Yes El Öneke şeklinde gelen ayetler bize bu tür cevaplar sunuyor. Diyelim ki biraz önce söylediğiniz ahiretle ilgili Yes El Öneke Anisse'a Mekki bir sure olan Araf suresinde geçiyor. Aynı şekilde Bakara suresinde de çok fazla sure var. Bu şekilde ayet başlıyor. Ee, yine aynı şekilde e, sahabe efendimize e, övgülerin olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber efendimize söyle, e, e, hitapların olduğunu görüyoruz. O günkü olaylara atıf yapan, e, Medine dönemindeki savaşlara ya da Medine döneminde peygamber efendimize e, senin sık sık göğe baktığını görüyoruz seni razı olacağını kıbleye döndüreceğiz şeklinde hitapların olduğunu görüyoruz. Yani bu yaşantıyla iç içe geçmiş bir anlatımda söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Biraz önce muhtevadan ana temalardan bahsettik ama Mekki surelerde yer alan ayetlerin, hitapların, konuların Peygamber Efendimiz ve sahabenin yaşantısındaki bu ilişkisine, izdüşümlerine bakabilir miyiz yakından? Evet aslında sorduğunuz soru direkt. Nüzül-siret ilişkisiyle evet. alakalı bir soru. Evet Kur'an ayetleri Hazreti Peygamber'in geçirdiği evrelerle ve o evrelerdeki muhataplarla o muhatapların yapıp etmeleriyle şekilleniyor. Çünkü buna yönelik sorular var sizin de dediğiniz gibi yeseli ile alakalı. Söz kelime bir örnek vermek gerekirse Mekke dönemindeki temel sorun Hazreti Peygamber'in nübüvvetini kabul ve bununla irtibatlı olarak Kur'an'ın korunmuşluğu meselesi Mekki surelerde mesela müşriklerin dilinden kanaatleri aktarılır. Yani sen peygamber olamazsın, kahin olabilirsin, şair olabilirsin, mecnun olabilirsin, sahir olabilirsin şeklinde. Ve Kur'an ayetlerinde de sürekli bunlara cevap veriliyor. hayır Sana ıı, mucizeler verilseydi dağılan... sana, daha ilerleyen yıllarda artık ıı, muhalefet genişleyecek öyle diyeyim. Bu sefer şöyle arz eden veya veyahut da yani sana mı verilecekti böyle bir peygamberlik müessesesi iki şehrin önderlerine verilse daha iyi olmaz mıydı? Şeklinde bir takım ithamları söz konusu ve Kur'an-ı Kerim bu ithamlara otomatik olarak cevap veriyor. Bu cevaplardan birisi ilk nazil olan sureler listesinde kalem suresinin ilk ayetleri yer alır. Belki tam bu bağlamda şunu da değinmem gerekir. Bizim listelerde, bahsettim ya en başta sahabeden ve tabiundan gelen listeler var elimizde diye. Ve listelerin, nüzul listelerinin en fazlası i̇bn Abbas'tan geliyor. Yaklaşık 7 liste ben tespit edebildim kaynaklardan. Elimizdeki bu listelerde Alak suresi, genelde Alak ilk 3 veya ilk 5 ayeti ilk vahiy olarak kabul edilir. Bu listelerde de ilk sırada Alak yer alır. İkinci sırada da çoğunluğunda kalem e, suresi yer alıyor. Fakat ilginç olan e, şudur ki, e, rivayetler bizim ikinci sıraya kalemi yerleştirmemize pek izin vermiyor. O da şöyle ki, hani hepimizin bildiği Peygamber Efendimiz Hira mağarasında tahannüsle, e, tahannüste bulunuyor, ibadet ediyor, inziva halinde. E, bu esnada kendisi ilk vahiy tecrübesini yaşıyor. Ardından eşinin yanına geliyor. Korkmuş, üşümüş bir halde kaynaklar tasvir ediyor bu meseleyi, yaşadıklarını. Ve ardından üzerimi örtün, üzerimi örtün diyor. Zemmiluni Hı -hı. şeklinde geçiyor rivayetlerde bu ifade. Ve müzemil, bunun üzerine Müzzemmil suresinin indiğinden bahsediliyor veya Müddessir suresinin. Yani biz bu rivayetleri esas alırsak, nüzül sıralamasında alaktan sonra Müzzemmil veya Müddessir surelerinin ilk ayetlerini getirmemiz gerekir. Fakat ilginç olan elimizdeki nüzül listelerinin çoğunda %90'ından fazlasında ikinci sırada kalem suresi yer alıyor. Kalem suresindeki muhtevada şu şekilde huruf-u mukatta ile başlıyor. Çünkü Mekki surelerin genel şekil özelliklerinden birisi de huruf-u ile başlaması. Huruf-u da şöyle bir önemi vardır. Kendisinden sonra gelen ifadeye dikkat çeker ve o ifadenin e, anlamına vurgu yapar. Mesela nun, vel galemi ve meyesturun, aynı zamanda yemin de var bu ayetlerde. Mâ ente bin nimeti rabbike mecnun şeklinde geçiyor ayet. Yani sen Rabbinin nimeti üzerinesin, mecnun değilsin. Çünkü e, o ortamda, nüzür ortamında Hazreti Peygamberin ilahi vahiy almadığına, cinlerle irtibatının bulunduğuna dair kanaatler var ve bu kanaatlerle, kanaatlere cevap veriliyor Kur'an'da. Sen Mecnun değilsin, bu mesele çok, bu konuya, bu konu birçok ayette değinilir ve Hazreti Peygamberin Mecnun olmadığı, ona getirilen, gönderilen vahyin, berarah melekler tarafından, tertemiz melekler tarafından gönderildiği ve tenzilum mirabbil alemin olduğu, yani alemlerin Rabbi Allah tarafından gönderildiği vurgulanıyor. Bu ayetleri de baktığımız zaman bağlamsal anlamına nüzül ortamında müşriklerin e, Hazreti Peygamber'e yönelik e, ithamlarıyla, iftiralarıyla pekala e, iç içe olduğunu görüyoruz. Ve bu tarz ibralarında onların ithamlarına yönelik olarak e, söylenmiş olduğunu görüyoruz. Ve nüzül-siret bağlamında bence kısalara değinsek daha iyi olur e, Elif Hocam. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim'de e, pek çok ayette kıssalardan söz ediliyor. E, ve kıssaların da çoğunu İsrailoğları Hazreti Musa e, peygamberden, Musa peygamberden e, bahsediyor. E, epey bir yakını İsrailoğları ile alakalı. E, şöyle ki mesela nüzür-siret ilişkisiyle alakalı olarak okuduğumuz zaman ayetleri ve tefsir kaynaklarına bu gözle baktığımız zaman mesela tabiri bize bu tarz bilgileri aktaran bir kaynaktır. Diyor ki e, ve benzeri kaynaklar şöyle ki mealen aktarıyorum. Mekke döneminde Musa kıssası anlatılırken Hazreti Musa ve Firavun çerçevesinde anlatılıyor. E, buradaki mesaj nüzül ortamında Hazreti Peygamber'e, Hazreti Peygamber ve ona inanmayan Mekke müşrikleri yönelik olarak. Yani Mekke müşrikleri ve onların önderleri mele, mütref şeklinde ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu önderlere yönelik e, cevaplar yani Firavun'a verilen cevaplar bir şekilde nüzül ortamındaki Mekkelilere dair olabilir. Ee, Hazreti Musa'nın yaşadığı tecrübe, Hazreti Peygamber'in Mekke'de yaşadığı tecrübe ile pekala irtibatlandırılabilir. Medine döneminde ise e, Hazreti Musa kısısına İsrailoğulları da daha ziyade, İsrailoğulları da dahil oluyor. Burada da şöyle bir mesaj var Peygamber Efendimiz'e. Hz. Musa'nın çektiği bu sıkıntıların bir benzerini sen de münafıklarla, ehli kitapla çekiyorsun. Yani anlatılan kıssaların da bağlamla pekala irtibatı mevcut. Ve biz bu örnekleri de çoğaltabiliriz. Belki bu noktada Yusuf kıssasını da, Yusuf suresini de örnek verebiliriz. Surenin kaynaklarımız... Boykot yıllarında yaklaşık 7. bir setin 7. ve 10. yıllarında nazil olduğundan bahsediyor kaynaklarımız. Ve bu dönemde müminler sayıca çok azlar. Ciddi anlamda bir dirençle, sıkıntıyla karşı karşıyalar ve Hazreti Peygamber'den adeta bir nefes almaları için teselli edilmeleri için bir sure indir. Yani şöyle söyleyelim. Bir vahiy beklentisi içerisindeler ve bu çerçevede Yusuf Suresi iniyor. Adeta o esnada onların o zor durumlarına şöyle bir mesaj veriyor Yusuf Suresi ile. Vakti zamanında Yusuf adlı peygamber de sizin çektiğiniz benzer sıkıntıları çekti. Hatta zindanlara atıldı. Aynen sizin şu anki işi bir Ebi Talip'te çektiğiniz sıkıntılara benzer şekilde. Fakat adeta onlara müjde veriliyor. Yani daha sonra peraha ereceksiniz tarzında bir müjde de var kıssalarla Bu çerçevede e, ayetlerin siyerle, siyiretle pekala iç içe olduğunu ve bu çerçevede anlatılan kısaların çok dokunduğunu e, ve her birisine ayrı mesajlar verdiğini söyleyebiliriz. Siyretlerin ortamının çok yakın ilişki içerisinde olduğunu daha canlı görmüş olduk sayenizde hocam. Mekki sureler üzerinde ayrıntılı konuşmuş olduk bu akşam sizinle. Peki Mekki surelerden, şekilsel özelliklerinden bahsettik, muhtevasından bahsettik. Bu konunun bize bugün için kattığı şeylere biraz değinebilir miyiz? Mekki sureler bağlamında bugüne almamız gereken mesajlar nelerdir? Evet aslında Mekki sureler ve ayetler Kur'an-ı Kerim'in ana mesajını ve temelini oluşturur. Daha sonraki inen ayetler bu ana mesajın temelin üzerine bina edilir. Zannediyorum Şatibi bu ifadeleri kullanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu çerçevede Mekki sureler asıl tarih üstü mesajları bize bildirir. Ve bu mesajlarda usul-i selase şeklinde ifade ettik az önce. Şöyle tekrar diyecek olursak, tevhid, nübüvvet, mevmeattır. Ama öyle bir tevhiddir ki, mesela Kur'an-ı Kerim'de Nahil Suresinin 90. ayetinde, اِنَّ اللّٰهَ bil adil. Allah size adaleti emrediyor. Mukatil bin Süleyman ve Tabiri ve hatta başka tefsirleri de baktığımız zaman, bu ayetin tefsirini, Tevhidi emrediyor. Yani tevhid ile adalet çok iç içe olan bir kavramlar. Bu, bu çerçevede adalet denilen şeyin evvel emirde Allah'a karşı bir borcumuz olduğunu, yani adaletin ilk emirde Allah'a e, i̇manla. imanla başlaması gerektiğini ve bunun tevhidin yansıması olarak da ahirete inanılması gerektiği fakat ahiretin kuru bir inançtan ziyade dünyevi hayatımıza, e, sosyal adalete, yakın olmamız ve dünyevileşmeden uzak olmamız şeklinde bir e, iç iç olması gerekiyor. E, çünkü Mekke dönemindeki mesajlar da hepsi e, bu çerçevede sonuç olarak sosyal adaletinde tevhidle birlikte e, çerçevelendiğini e, söyleyebiliriz. Ve şöyle sorarsanız eğer tek kelimeyle nasıl ifade edebiliriz e, Mek Mekke dönemindeki surelerin gerek ana mesajını, gerek bunun e, kendi hayatımıza yansımasını, Orada da şunu belki söylememiz gerekir. Ee, bizim klasik tefsirlerimizde özellikle Fahrettin Razi'de geçen bir ifade vardır. Ee, Razi'de önemli e, müfessirlerden hatta hezarfen bir alimdir. Çok farklı disiplinlere e, dair eserler de vermiştir. Ee, şöyle bir ifade geçiyor onun tefsirinde. Yani tarattığımız zaman çok fazla çıkıyor bu. Et-terzimu bi emrillah ve şefakatu alel halgillah şeklinde. Bu mesela İslam Ansiklopedisi'nin saygı maddesinde de ele alınmış bir konudur. Şu demek: Allah'ın emirlerini tazim ve Allah'ın emirlerine yani bu uymak neye uymak? En başta adaletli olmak, Allah'ın bir olduğuna inanmak ve bunun toplumdaki yansıması olarak infak etmek, tasaddukta bulunmak, bununla birlikte anne babaya, insanlara iyilikte bulunmak, doğaya Eşyaya, varlığa bakışımızda o nazarla bakmak. Çünkü yani bir Müslümanın bugün aynı zamanda çevreci de olması gerekiyor. Bunu da e, kendi sorunu, e, derdi haline getirmesi gerekiyor. Keza bir Müslümanın yine bugün e, sadece insanı değil, doğayı, hayvanı, e, bütün varlıktaki her şeyi muhafaza etmek için mücadele etmesi gerekiyor bu anlamda. İman, yani hani evet olarak. E, ve şefakatu alel halkillah derken, e, yarattıklarına şefkat derken, buradaki varlık kategorisi sadece insan değil, aynı zamanda bir bitki, aynı zamanda bir ağaç, aynı zamanda su. Yaratılmış olan her yaratılmış şey. Yaratılmış olan her şey ve her şeyle bir uyum. Doğal olarak e, bize verilen temel mesaj, e, eşyayla, varlıkla e, uyumlu olan, hayatta sadece kendisini merkezde görmeyen, ve e, merkezde görmemesinin bir sonucu olarak da ahirete inanan e, bir model diyebiliriz. Bugün özellikle doğayla ilgili sorunları çok sık yaşadığımız bir ortamda bunları hatırlamak hepimiz için yerinde olacaktır. Bu mesajlar gerçekten çok önemli ve İslam Müslüman karakterini asıl şekillendiren hususlar söylediğiniz gibi. Belki bu noktada İslam'a yeni girmiş insanlar için de Mekki surelerin öğretici bir yönü var bizim için. Nasıl bir yöntemle devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Hangi konulardan başlayıp nasıl ilerlememiz, nasıl ayrıntılandırmamız gerektiğini de belki ifade etmiş oluyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Güzel, faydalı bir program geçirdik sayenizde. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun davetiniz için. Bu akşamki programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.